Radyo Geografika'dan selamlar saygıdeğer dinleyen Türkiye Radyoları'nın biricik doğa ve macera kültürü programı Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5'te bir seferine daha çıkmak üzere. Hemen hatırlatarak başlayalım bize... Facebook ve Twitter'dan Radyo Geografika yazarak ulaşabilirsiniz. Tüm hafta boyunca çevre, macera, spor ve doğayla ilgili minik minik tweetler alırsınız ve de bizden haberler alırsınız bize de sorular sorabilirsiniz bize ve konuklarımıza tabii ki. Ha Bunu yaparken tamamen Türkçe karakterler kullanın, nasıl okunuyorsa öyle yazın. Radyo Geografika diye iltifatlarınızı ve acımasız eleştirilerinizi hep bekliyoruz. Bunlardan en az bir tanesini yapmanızı rica ediyoruz saygıda yardımlayan. Hemen yanı başımda Cem Sarıoğlu ve ben Deniz Naçizkulunuz, Kaan Aybudak bu haftada emrinize amadeyiz. Cem Bey neler oluyor bu hafta? Kimler konuk Radyo Geografika'da? Bugün her hafta gördüğüm bir nevi şahsına münasır bir kardeşimiz. ...konuk yani Kaan Aybudak. Hem konuk hem ev sahibi yapıyorsunuz Kaan'cığım. Beni, beni konuk mu yaptınız o zaman şu karşıdaki koltuğa geçeyim o zaman ben burada oturmaya devam edeyim mi? İyi güzel güzel yakın yakın oturalım böyle. Konuk muamelesi yapmıyoruz sen de artık çünkü ev sahibisin. Hem ev sahibi hem konuk Kaan Aybudak. Peki bugün neden konuşacağız? Bugün olayları ekstreme taşımadan ama bol yeşillikli, bol güzellikli tatil alternatiflerini Kaan'la konuşacağız... Kaan niye hem ev sahibi hem konut diye soracaksınız. Çünkü bu işin memleketteki erbaplarından bir tanesi zaten benimle beraber geografikayı yaptığım sevgili Kaan Aybudak. Bugün özellikle Doğu Karadeniz'de yazlarını geçirecek olan değerli Rock FM dinleyicisi nereye gitmelidir, ne yapmalıdır, oralara nasıl gitmelidir ya da gitmeli midir acaba sorularının cevaplarını Kaan'dan alacağız. Ben soracağım Kaan cevaplayacak. Ya aslında şöyle yani... ...nereden çıktı derseniz... ...sakir değer dinleyen... Ee, ...benim en çok duyduğum soru... ...ki bunlar genelde yazın böyle milletin... ...bahara doğru milletin kanı kaynamaya başladığında... ...çiçekler açmaya başladığında genelde bunlar oluyor... ...bir, hangi fotoğraf makinesini almalıyız... ...iki, ya ben motosiklet alacağım... ...nasıl motosiklet alayım... ...üç... Nereye gideceğim yani hani güneyler de tabii kalbimizde yeri başka aşağılara gidiyor olmanın havaları sınınca bir herkesin canı denizle çekiyor ama e, hani bu alternatif tatil yani artık hatta bunu da tartışalım alternatif ne kadar denilebilir yani çünkü bir kitle turizmi ...haline de gelmiş durumda. Özellikle Karadeniz'de, Trabzon, Artvin, Rize... Böyle ...yıldız merkezler haline gelmiş durumdalar. Yani dedik ki bu sorular bize böyle bol bol geliyor. Biz de bugüne kadar memlekette yüz binlerce kilometre yol yapmışız. Ee, geliyor ecnebi prodüksiyon ekipleri bize soruyorlar... ...nerede şelale çekelim, nerede dağ çekelim, nerede nehir var? Ee, biz de madem öyle sorular geliyor... ...radyo geografika dinleyenleriyle... E, ...bu yaz... Ee, ...yıllık iznimizin bir kısmının ki çok iyi biliyoruz onun ne kadar değerli bir şey olduğunu... ...yıllık iznimizin bir kısmını böyle alternatif, serin, yüksek, yaylalı, buzul göllü, güldür güldür şelaleli... ...çayırlı, çimenli, yaylalı bir yerlerde geçirmeyi düşünürsek nerelere gidelim? Eğer bu soru e, aklınızın bir köşesinde varsa şu anda doğru yerdesiniz. Radyo Geografika sizi bu hafta Doğu Karadeniz'e götürüyor olacak. Ve fakat öncesinde bir müzik yapıyoruz. Peki programa nasıl başladık? Rolling Stones, Jumping Jack Flash İşte de bir cumartesi öğleden sonrası programı için güzel bir açılış olduğunu düşündük. Sevgili Kaan Aybudak'ta sırada Santana, Luzi Amori Vida diyecek. Bunu Santana Brothers albümünden seçtik. 1996 senesi Santana'nın yeğenleri, kuzenleri ve kardeşiyle beraber çaldığı enstrümantal bir albümden seçtiğimiz benim en sevdiğim single'ı. Tekrarlayalım ismini Luzi Amori Vida diyecek santana. Ardından Kaan Aybudak, Cem Sarıoğlu ikilisi Radyo Geografika ile 94.5 Rock FM'de karşımızda olmaya devam edecek. Değerle ayrılmayın. İyi müzik, acayip sohbetler. iki saat boyunca sizlerle beraber. Efendisiniz. 94.5 burası. Radyo Geografika Cumartesi günleri saat 14-16 olduğu zaman alternatif sohbetler. Doğa sporları ve macera rock roll rock'n'roll'la iç içe sokan memleketin tek programı Sarıoğlu. Bendeniz mikrofon başına sevgili Kaan Aybudak'la beraberiz. Bugün olayı ekstremden birazcık daha coğrafi özelliklere taşıdık ve alternatif... Sakinliğe birazcık. Evet aynen öyle alternatif bir tatili nasıl yaparız? Hani Bodrum'da eğer Kuşadası'nda çeşmede patlayacağım demiyorsanız biraz daha sakin birazcık. Şelaleler, ovalar, kuşlar, ormanlar diyorsanız çok doğru adrestesiniz Çünkü bunu memlekette en çok araştırmış, en çok gezmiş, üzerine en çok kafa patlatmış kişilerden biri benim ortağım sevgili Kaan Aybutak. Peki Kaancım Doğu Karadeniz'e karar kıldık. Ne yapıyoruz? Ve sadece Doğu Karadeniz mi konuşacağız biz? coğrafikada, coğrafikanın genelinden bahsediyorum. Yani şöyle, şöyle bir şey yapalım mı? Hani olur da şu anda açmışlardır. ilk anonsu kaçıran, saygıdeğer dinleyenler vardır. Bugün neden konuk yok, neler oluyor falan filan derlerse bize sıklıkla gelen yani Cem de çok seyahat ediyor. Ben de işte hani çekimler falan sebebiyle çok sıkça seyahat ediyorum ya saygıdeğer dinleyen. İster istemez bizde bir e, nerede ne yenilir, ne içilir, ne zaman gidilir, hangi şelale en iyi ne zamanda çekilir, e, yaylının yeşili ne zaman güzeldir falan gibi böyle ufak bir e, tabanı oluştu tabii. Aradan geçen 15 yıl kadar sürede. Biz de dedik ki radyo coğrafikada mevsimi geldikçe Efendim işte Güneydoğu'da Mardin'in, Kilis'in zamanı ne zamandır? Doğu Anadolu'da Van'ın, Kars'ın zamanı, işte efendim Adıyaman'ın, Kahta'nın, Tunceli'nin aklınıza ne gelirse zamanı ne zamandır? Zamanı geldikçe böyle bunları sizlerle paylaşılmadık ve neden şu anda size Doğu Karadeniz diyoruz? Çünkü yayla zamanı geldi... Ve millet yavaş yavaş artık aşağılardan yukarılara doğru yaylalara gitmeye başladı e Bir de her zaman duyduğumuz bir şey bu tabii ki Gandrize'de nereye gidelim, hangi yaylaya çıkalım, ne zaman çıkalım E hadi hep beraber dedik ki biz de yayla zamanı şöyle yukarı gidelim Bir yayık vuralım, hayvanları kovalayalım Efendim hiçbir şey yapmıyorsak kimisi bir köşede kitap okusun Kimisi bir yerde bir yürüyüş yapsın Bu tip detayları size verdiğimiz bir program için şu anda karşınızdayız Peki Kağancığım ilk soruyu ben sana yöneltiyorum. Şimdi hani alıştığımız gibi bir e, hani deniz, güneş, kum... Ve hani gece hayatı bazlı bir tatil değil bildiğim kadarıyla Doğu Karadeniz tatili deniz de var ama Doğu Karadeniz zaten adı üzerinde geliyor ama Karadeniz tatil dediğimiz zaman akla öncelikle yukarılar geliyor değil mi? Deniz seviyesinin yukarıları geliyor. Aynen aynen bu arada hani oralara kadar gitmişken denize giremiyor muyuz diyenler için hani basitçe geçeyim ben şu an çok o kısmından anlamıyorum ama aşağıda plajlar var. Yani istiyorsanız ki hatta yani Karadeniz sahili boyunca meşhur plajlar da var. Yani Gürcistan, Ukrayna falan sahillerinde de yani Karadeniz çevresinde de meşhur plajlar var. Ama ben illa bir şeylerin içine atlayayım cips diye birazcık serinleyeyim diyorsanız size nehirler ve buzul gölleri öneriyor olacağım. İlla bir şeylerin içerisine girip yüzmek istiyorsanız ama daha çok tabi yaylalardan konuşuyor olacağız. Buzul gölleri. Yazın bile soğuk olası sanki hani söylemesi bile çok serin. Yani yüzmek derken hani atlayıp bağırıp çıktığınız şeyler <gülüyor> bunlar tabii ki. Donmak diyorsun yani. Peki Kaan'cığım hani Doğu Karadeniz derken e, istersen yola çıkalım yavaş yavaş. Sana mikrofonu vereyim bana... Bugün sürücü sen ol ben yolcu olayım Beni şöyle bir Doğu Karadeniz'e doğru dinleyicilerimizle beraber hafiften götür Ya aslında şöyle bir şey var Mantıklı bir şey kurarsak Yani ben burada çıkıp da hadi çıkalım Batı Karadeniz'den başlayalım Orta Karadeniz bütün yaylaları görelim Artvin'e kadar gidelim size demek isterim ama Hani biraz daha elle tutulur bir şeyler vermek istiyorum gerçekten Çünkü fikrinizi değiştirmek istiyoruz radyo geografik olarak Hani bu sene bir beş gününüzü aşağılara değil de Memleketin sağ taraflarına ve biraz da yukarılara doğru gidin diye fikrinizi değiştirmek istiyoruz. O nedenle ben size öncelikle uçağa binmenizi öneriyorum Cem Bey. Bir uçağa bininiz, Trabzon'da ininiz. Güzel, uçağa bindim, Trabzon'da indim, valizleri indirdim ve fakat bir de müzik arasına sıra geldi. Şimdi sizin için ne seçtik? Britanya'ya gittik madem hani... Bulutlu, hafif, yağmurun bol olduğu bir coğrafyaya bugün tatile gidiyoruz. O zaman bu seçtiğimiz parça da yine Britanya'dan gelsin. Star Sailor dinleyeceğiz. Star Sailor'ın sizler için benim çok sevdiğim bir parçasını seçtim. Kan parmak kaldır Evet şu anda buyurun. Star Sailor deyince bu arada size biraz daha reklam yapayım. Gökyüzünde bu kadar fazla yıldız olduğunun farkında olmadığınızı iddia ediyorum. Ne zaman ki... Gece güneş battığında bir yayla da gökyüzüne bakacaksınız. O zaman gerçekten bir yıldız yelkencisi olduğunuzu fark edeceksiniz. Radyo tekrar merhaba saygıdeğer dinleyen. Bakmayın anonsu ben kaptım şu anda Cem Sarıoğlu'ndan. Niye kaptım diyorum çünkü hatırlarsanız ben... Konukmuşum buraya geldiğimde öğrendim bunu Ben böyle bir yüz yüz konuk gibi anons kaptım Çünkü Cem Sarıoğlu'nun size söylemek istemediği bir şeyi itiraf etmek üzere Ben şu anda mikrofonu kaptım Cem Bey Hiç bana kaş göz yapmayınız Saygıda her dinleyen Radyo Geografika'da biz en iyi ne yaparız biliyor musunuz? Evet iyi müzik çalıyoruz Evet iyi konuklar getiriyoruz ama bizim çok iyi yaptığımız bir şey var ve bugüne kadar sizi bunu hiç fark etmediniz. Biz çok iyi canlı yayın numarası yaparız. Evet Cem Bey ne diyorsunuz bu hususta? Valla evet o konudaki çabalarınızı takdire şayan buluyorum Kaan Bey gerçekten. Şaka bir yana şu anda Kaan sen zaten mevzu bahis olan coğrafyadasın şu anda doğru mudur? Niye bu bir canlı yayın değil mi yoksa? Kesinlikle değil. Şu anda bir banttan yayın yapıyoruz. Mayıs'ın son günü biz bu kaydı yaparken Haziran'ın ilk hafta sonu için bunu gerçekleştiriyoruz. Evet saygıda yardım bu itirafı ben yapmasaydım gerçekten. Şu anda o yeşil yaylalarda adım adım yürürken vicdanım sızım sızım sızlayacaktı. Ee, o nedenle size bu itirafı yapıyoruz. Bu bir band kaydıdır değer dinleyen. Siz bu satırları okurken e, ben e, Rize yaylalarındaki çekimimin herhalde 8. ya da artık kaçıncı 10. gününde falan olacağım. Allah bilir saçım sakalım e, birbirine karışmış mı olacak ne olacak onu bilmiyorum. Neyse artık biliyorsunuz e, bu bir band kaydıdır. Radyo Geografi ki şu anda Rize'de çekimdedir. Allah bilir hangi yayladadır. Peki buna da inanmazsanız şöyle bir şey yapayım size. Radyo coğrafikanın takipçilerini rahatsız etmeyelim. Eğer Twitter ya da Instagram'dan Kagan Aybudak yazarsanız gene okunduğu gibi bizde her şey yazıldığı gibi okunuyor, okunduğu gibi yazılıyor. Kagan Aybudak yazsınlar inanmayanlar. Benim siz bu yayını dinleyene kadar attığım Fotoğraf tweetlerini ve Instagram'a yüklediğim ufak tefek minik detayları görebilirsiniz eğer Kakan Aybudak yazıp takip ederseniz. Şöyle düşündük Cem'le hani bu paylaşımları radyo geografikadan yapar isek belki olur ya bizi sadece çevre haberleri ve macera haberleri için takip eden kişiler rahatsız olabilir diye düşündük. O nedenle bizi kendi Instagram hesabımızdan ve kendi Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz bu yayla keşif seyahatimiz sırasında. Peki şimdi müziğe az kaldı. Birazdan Super Trump dinleyeceğiz Breakfast in America ama şimdi bir önceki anonsta kancım şey ne yapmıştık? Sen direksiyonu eline al. Evet. Ne şey yapmıştık ya? Ben size şey önermiştim bir kere bir hava hava alanı yani Aynen. hava yoluna atlayın e, Trabzon'u uçun gelin demiştim. Aynen. Şimdi yönlendiren kişi sen oldun. Ben de sadece bir yolcu olduğum için. E yolculuğun ilk aşamasında Trabzon'a kendimi inmiş sayıyorum. Akabinde ikinci adım ne olacak? Bize çok hızlıca bunu anlat. Sonra bir Super Trump yapalım. Ya tabii şuradan yapalım. Özelleştirmeden olayı önce. Yani derinlere inmeden. Ya Trabzon, Rize ve Artvin Bizim memleketinde en üç noktalarından. Üç tanesi. Ya Trabzon zaten bir eski imparatorluk başkenti. Yani onu tarihçesine girip milleti şey yapmaya gerek yok. Bizden çok daha iyi bilenler var. Büyük bir şehir. Ciddi bir merkez. Karadeniz'in Hatta Doğu Anadolu tarafındaki en baba şehirlerden biri Hemen yanında Rize Türkiye'nin en ufak yüz ölçümü açısından en ufak illerinden biri. Ama şöyle bir espri vardır. Rize'yi tepeden bastırsanız yere. Ee, yani büyük bir ihtimalle Konya'dan çok daha büyük bir il elde edersiniz. Çünkü çok engebeli. O bereketli topraklar her yerden sular fışkırıyor. Yeşil bir şey görüyorsanız zaten yüksek ihtimalle o çay. Ee, yani Türkiye'deki çayın çok çok çok büyük bir yüzdesi. Yani yüzde yüzde yakınını diyeyim yüzdesi değil mi? Rize'de düşüyor. Artvin deseniz apayrı bir değer. Yani ahşap camilerinden tutun da çok sık ormanları ve biraz daha bunu olumlayarak bu tabiri kullanıyorum. Ücra bir noktada kalması itibariyle gerçekten elde eğilmemiş bir coğrafya Artvin. Orada kuzeye ve doğuya doğru Kafkaslara doğru gittikçe zaten daha az turizmle tanışmış insanlar, köyler, yaylalar görmeniz mümkün. Biz bunların tamamını ele alır isek. Yani size bu yılki yıllık izninizin 3-5 gününü geçirebileceğiniz bir fikir vermek amacıyla bu programı yapıyorduk. Çok geniş bir program olur. O nedenle ben şu anda zaten hala hazırda dediğimiz gibi siz bu satırları dinlerken okurken bizim adımlamakta olduğumuz Rize yaylalarından bahsediyor olacağız. Velhasıl ya havaalanından bir araba kiralıyorsunuz ben onu öneriyorum size ya da Orada transfer otobüsleri var bizim de bildiğimiz şey ha, diyelim ya ha, havaş otobüsleri var hemen havaalanın e, karşısında onlar zaten sizi sahil şeridi boyunca Artvin'in dibine kadar götürüyorlar atlayın bence hiç uğraşmayın havaş otobüsüne e, eğer benimle beraber Rize'ye gelecekseniz Rize merkezde ineceğiz diyebilirsiniz detayları da biraz sonra veriyor olacağım müzik mi geliyor ne geliyor hmm, hadi bakalım ne, ne, ne çalıyorsun bize Supertramp yapalım dedim. Ee, grubu ben seçtim. Şarkıyı Kaan seçti. Super Trump'ten... Yine tribünleri oynuyoruz galiba. Her zaman. Rock FM burası. Breakfast in America seçti Kaan. Şarkı olarak Supertramp de benim çok sevdiğim grup biliyorsunuz. Bir yere kaybolmayın. Rize merkezde otobüsten indik. Öncesinde Trabzon'a uçakla uçmuştuk. Doğu Karadeniz tatilimizin heyecanı yavaştan başlıyor. a millionaire Evet Radyo Geografika'dan selamlar saygı değer dinleyen. Evet Cem Bey bu ses neydi falan diye soruyorsunuz galiba gördüğüm kadarıyla. Evet hani daha söyleyemeyelim ama gözlerindeki soru işaretini anlaşıldı. Hakikaten o ses neydi? Ya ben tam yapamadım açıkçası. Yani ah burada keşke böyle bir horon başı falan olsa da bu sesi ondan dinleseniz. Yani bu arada hani yeri gelmişken hemen bir müzikle girmiş olduk ama bizim müzik arasının ardından. Tabi burada formata uymadığı için size Karadeniz müziğinin eşsiz örneklerini çalamıyoruz. Hani biraz Kazım Koyuncu, Erkan Uğur falan o, o külliyata bakarsanız aslında. Bu sesin ne anlama geldiğini orada fark edebilirsiniz. Bu bir coşku sesi aslında hocam. Bir taraftan o yaylalardaki şenliklerde o coşkuyla horon eden insanların arada onları yöneten horon başları var. Tolumcuyla beraber onları yöneten horon başları var. Onun kopmaması için arada böyle ritim vermek için böyle sesler çıkarırlar. Ama tabii yani Karadeniz öyle bir yer ki o sert coğrafya yapılan her hareketi bir anlamlı bir işlevli kıl, kılmak zorundasın. Coğrafyada aslında bu haberleşme ve kendini e, duyurma sesi de bir taraftan. Çünkü birazdan böyle vadi sistemlerini falan anlatıyor olacağım size. Bir vadiden öbür tarafa kendinizi duyurmak için ya da en azından basit de olsa bir şeyler konusunda iletişebilmek için böyle tiz ama boğazınızı yormayan tarzda şeyler çıkarmanız lazım. Yani hani biraz daha güneye ve doğuya indiğinde de aslında hani zılgıtlar falan vardır. E aslında boğazı gırtlağı kullanma tekniği açısından ben tabii ki bilimini bilmiyorum bu işin ama bana biraz benzer gibi geldi. İki coğrafyada yoğunlukla seyahat ettiğim için bana öyle gibi geldi. Velhasıl bu hem bir coşku sesi hem de haberleşme sesi. Yani vadinin öbür tarafındaki e şahsa hani bir şey uyarmak, sesini duyurmak geldiğini söylemek falan için ya da hop diye bağırdığında Zaten o güldür güldür akan derelerin sesinden kendini duyurabilirsen karşı yakaya sesini gönderebiliyorsun. Bir yandan kızılderilere de benziyormuş baktığın zaman. <gülüyor> Vallahi yani bilemiyorum hani doğa ile uyumlu bir yaşam ee sürdürmek durumunda olan. Ee belki de hani dediğim gibi bunun bilimini yapan insanlar değiliz ama... Yani dünyayı gezen pek çok kişiden hani buraya konuk olan kişilerden de dinlediğimizde doğayla uyum sağlamaya başlayan insan bizim kentte edindiğimiz pek çok bazı alışkanlıkları zaten bir tarafa bırakıyor çünkü işlevsel olmuyor onlar. Çok haklısın Kaancığım. Kentten bahsetmişken şimdi Doğu Karadeniz seyahatimizin hangi safhasında olduğumuzu söylerim. Bugün rehberliği Kaan yapıyor. Ben tamamen yolcuyum. Sizler gibi. Evet mikrofon başındayım ama yolculuğumuza da devam edelim. Kaan'la beraber uçağa bindik. Çünkü en rahat olarak Kaan Trabzon'dan e, yola çıkılabileceğini söyledi. Trabzon'da uçaktan indik. Oradan aktarma otobüsleriyle Rize merkeze geldik. Kaancım tekrar sendeiz. Rize merkezden ben artık yavaş yavaş bir tabiat görmek, doğa görmek istiyorum. Ne yapacaksın? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Yani bunu Karadenizli arkadaşlar da katılacaklardır bana. Ee, Karadeniz sahil şeridi boyunca merkezler biraz Hani ...bizim kent merkezlerinden çok da farklı değil. ...yani genellikle apartmanlar görüyorsunuz... ...arada ne mutlu ki hala ayakta kalmayı başarmış o... ...Trabzon'da, Rize'de ve Artvin'de görebildiğiniz o... ...taş e, ya da dolgu taş, dolma taş e, denilen... E, ...işte altı taş e, olan, kargır olan... ...üzeri doğru, yukarıya doğru, ahşapla çıkan... ...büyük konakları da görmeniz mümkün... ...ama genelde Doğu Karadeniz kent merkezlerinde... ...apartman dokusunun hakim olduğunu göreceksiniz... ...ama bir farkla İstanbul'dan çok büyük bir fark... Tabii korkunç bir yeşillik var. Yani o apartmanlar olsa da özellikle kent merkezlerinde göreceğiniz yeşilliklerin yani %99.9 ben çay olduğunu size söyleyebilirim. ya yani Onlar inanamayacaksınız aklınız almayacak çay tarlaları. Şimdi şöyle yapalım. Adım adım gitmektense spesifik şey vermektense ben şöyle bir şey yapayım isterseniz size. Hangi rotaya size hangi rotanın uygun olduğuna karar verelim. Kaç gününüz var? Kalabalık bir ekip misiniz? İşte doğada kamp tecrübeniz var mı? Konfor standartlarınız eksik. Ne, ne nedir yani? Esnek midir konfor standartlarınız? Yani hadi bunu da biraz daha daraltayım bu sorumu. Sadece doğa olsun ve kitabım olsunculardan mısınız? Yoksa doğa olsun ama yani illa ben otel isterim kardeşimcilerden misiniz? Yani bir kere böyle bir ayrımı bunu net olarak yapalım. Şimdi ben bu iki tip içinde... Hani tabi bunlar kendi işlerinde de eminim başlıkları ayrılıyorlardır ama. iki tip içinde bir şeyler öneriyor olacağım. E, bu programda da Rize üzerinde bir şeyler öneriyor olacağım. Mütevazi bütçeler için hizmet verecek ev pansiyonlarından tutun da işte dağ oteli standartlarında yani bizim bildiğimiz bu resort yükseklerdeki daha resortları standartlarında hizmet ve konaklama seçeneği de bulabilirsiniz buralarda. Ya da işte kendi çadırınızla bir köşede kıvrılırım iseniz eğer E tabi ben bunu dedim diye gidip de Kampa yapmanın yasak olduğu yerlerde Böyle bir yerlere çadır kurulup kurulup da Burası yasaktı derlerse size Yani onu da daha önceden soruşturun Yani Milli Park sınırları içerisinde falan Bazı yerlerde kamp yapamıyor olabilirsiniz Radyo coğrafikada duymuştuk falan derseniz Hiç biz üstümüze alınmayız Baştan söyleyeyim Yani merkezden uzaklaştıkça ve dağlara gittikçe Konforun bedelinin arttığını Ben size hatırlatayım bu bir evrensel kural Çünkü yani o nedenle kendi eğer kamp yapma kapasitesine sahipseniz bir kere daha rahat edersiniz ama o koşulda da tamam daha az para ödeyeceksiniz ama bu sefer daha fazla zaman ayırmanızı istiyor olacağım. Ve sizi şu anda ben artık İzmir, Rize'den bile öne çıkmış olan bir Ayder'den. ...bahsediyor olacağım. Bana Cem Sarıoğlu gene buradan... Hmm yapıyor, çok konuşmak üzeresini yapıyor... ...kaş göz yapıyor. Bir müzik arası daha verelim. Size ben bu şöhretli... ...ayder, hani hep duyduğunuz... ...hep gitmek istediğiniz, yahu... ...mutlaka gidelim aydere dediğiniz... ...yerden bahsediyor olacağım. Aynen yavaştan Ayder'e doğru yaklaşırken fon müziğimiz ne olsun diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki 10 years after yapalım o zaman hangi parça? I woke up this morning desinler. Ayder yoluna giderken fon olarak hafifinden vahşi bir şarkıdır. Gitarlarıyla dikkat çeker. Bir yere ayrılmayın. Burası Rock FM 94.5. Radyo Geografika hem gezer bir yandan da rock roll'u kendine dost edinir. <gülüyor> We'll Rock FM burası. Radyo Geografik Adası'nız. Cem Sarıoğlu ve Kaan Aybudak'la beraber bugünkü mevzu bahsimiz Doğu Karadeniz tatili ve bunun incelikleri. Kaan'la beraber çok kısa hatırlatalım radyonuzu yeni açmışsınız. Eğer önce Trabzon'a uçakla uçtuk oradan aktarmayla Rize'ye gittik. Rize'den de yavaş yavaş Ayder'e doğru, Ayder Ovası'na doğru çıkacağız. Ama burada iki minik ama önemli sorucukla Karşı karşı karşı karşı karşıyız. Bir konfor standartlarımız esnek midir? Hadi bakalım. Yani, yani biz şey demiştik. Hangi tip müşterisiniz? Hani ee, sizi doğada tatil'e davet ediyoruz ya bakalım bunlardan hangisi sizsiniz? Evet. Konfor standartlarımız esnek midir? Sadece doğa ve kitabım olsunculardan mıyız? Yoksa doğa olsun elbette ama illa otelde isterim kardeşim ben cilerden misiniz? Şimdi bu soruların cevaplarına göre Kaan bizi yol ayrımlarında sağa sola ileri geri hareket ettirecek. Evet Şimdi Şöyle yapacağım ben burada. Abicim gel gel bizde her şekilde her şey, <gülüyor> her, her, şey her şekilde ta... her şekilde tatil var bizde abicim. E çok esnaf gördüm ama seni. E biz esnafız tabii canım Na, ne yapalım yapacak bir şey yok. Şimdi e, tabi burada e, ne yaptık? Önce sizi Ayder'e götürdüm çünkü e, yani Rize deyince Ayder'den bahsetmezsem. Ayıp olur yani bana vay anasın adam Rize'yi anlatıyor, de tatili anlatıyor. Aydardan bahsetmiyor diyorlar. Niye diyorlar, diyor derler yani. Şimdi neden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buranın şöhreti artık bağlı bulunduğu şehrin isminin de önüne geçmiş denilebiliriz. Hani bahsederiz ya bazı markalar vardır. Modeller üretmişlerdir. Öyle bir klasikleşmiştir ki bu markadan daha ötededir. Yani Ayder'de biraz böyle bir durum var. Bir kere yayla tatili deyince böyle şey zannetmeyin. Hani Amanda mahrumiyet bölgesine gidiyoruz. Dağ taş kurdu kuşu orada yeme olur muyuz bilmem ne. Bir kere bunu unutun. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Ayder zaten bir e, turizm merkezi. Yani alternatif turizmin en... ...popüler noktası yani yılın her mevsimi yolu açık tutuluyor yani inanılmaz kar yağsa da e, ulaşabileceğiniz bir yer yani şununla karşılaştırın şöyle bir örnek vereyim Ayder Kuşadası ya da Bodrum neyse turizm sektörü standartları açısından hani Ayder o. Ha nedir öyle çılgın bir gece hayatı arıyorsanız bunu dedim diye Ayder'de gidip bulabileceğinizi zannetmeyin. Yani ama demek istediğim hani hizmet standartları açısından hizmet çeşitliliği açısından Ayder böyle bir yer. Hani e, o nedenle biz e, hani az önceki soru sormuştuk gecemde tekrar etti. Biz bunu ikinci soruya evet ben buyum e, diyenlere ben burayı öncelikle öneriyorum. Yani doğa olsun elbette ama illa otel isterim diyenler için ben burayı e, öneriyorum. Çünkü şunu da söyleyeyim ya madem ben bunu ya dilimi tutayım tutayım diyecektim de ya, bunu söylemeden ne demeyeceğim yani çünkü şimdi burası Radyo coğrafika nihayetinde yani Ayder popülerleştikçe ben ilk defa 1996'ta Ayder'i görme şansını buldum. Ayder popülerleştikçe yani alternatif ve doğal bir yaşam peşinde olan gezginlerden çok hani turistik arayışlarda olan bir kitlenin tercihleri doğrultusunda evrimleşti. Yani şimdi darılmaca, gücenmece yok. Yani bunu ben burada söylemek durumundayım. Hani buna karşılık geniş kitlelere seslenen tesisler ve işte bu kitlelerle beraber gelen ekolojik sorunların alternatifi olarak... ...hani ya evlerinde konaklama hizmeti veren ailelerin sayısı da arttı. Hani bir taraftan oraya insanlar gelmeye başladıkça hani bunun belki bir olumlu tarafı varsa... Ee, bu olarak görülebilir ee, Ama hani Şey yapayım yani Ayder biraz popüler bir yer Hani uzun lafın kısası Siz artık e, anladınız Benim ne demek istediğimi saygıdeğerdim yani Tamam Böylece ne hani Ayder'e gidecek olan Dinleyicilerimizin orada Kaliteli turistik hizmetlerden Faydalanabileceğini özetlemiş olduk doğru mu? Tabii tabii yani şöyle bir durum var ee, Hemen olumlu bir tarafını da söyleyeyim Siz sıfır metredesiniz şu anda Yıllık izne çıktınız, ev yani yıllık izninde dakikalar saniyeler önemli değil mi? Hemen eli uçakla basıyoruz bir yere gidiyoruz. Ee, yani bu yayla denince yayla dediğiniz yerler 1800-2000 metre irtifadaki yerler. Yani bire gittiğinizde işte baş ağrısı minik minik böyle keyifsizliklere falan yol açılabilir. Ayder'in böyle bir avantajı var yani Ayder nispeten çok yüksek bir yer değil Ayder bir mezra aslında ee, yani siz Ayder'e gittiğinizde hani nispeten bu şeyden de korunmuş olursunuz ee, ama ama gene bir radyo coğrafika parantez açayım. Hani o iki meşhur sorumuzu sormuştuk ya başında. Ee, yani e, otel isterimcilerden misiniz? Hani Doğa isterim ama otel de isterimcilerden misiniz? Şu anda biz bu, bu ikinci soruya evet diyenlere cevap veriyoruz. Yani şu parantezi de açayım. Yani bu seçeneği işaretlediğiniz için siz gerçek yayla yaşamını pek görmemiş olacaksınız. Ama ay de güzeldir yapacak bir şey yok. Gerçek yayla yaşamı isteyenler benimle beraber yürümeye devam etsinler. Peki madem yürüyorsun o zaman ben de sana yürümekle ilgili bir parça çalayım. Ne diyorsun? Biliyorsun Radyo Geografika'nın klasiği oldu. Ne söylüyorsan onun şarkısı ardından tık diye gelir. Ben kendi kendime yürüyorum kardeşim. Aynen. <gülüyor> Arkandan <gülüyor> biz de geliyoruz. Sen yani korkma ama madem kendi kendine yürümeyi seçiyorsun. Siz de eğer öyleseniz saygı değer dinleyen Gary 1991 senesine geçelim. Gary Moore'un dünyaya kendini tanıttığı. Biz tabii daha öncesinde tanıyoruz ama kendisini dünyaya tanıttığı yaptığı blues albümünden bir blues klasiği artık bir kült parçadır. Bu Walking By Myself diyecek ardından Radyo Geografika yürümeye Doğu Karadeniz'de yürümeye devam edecek bir yere ayrılmayın iyi müzik her zaman olduğu gibi yine Geografikada. 104.5 Rock FM burası. Cumartesi saat 14.16 arasında ne yapıyoruz? Radyo Geography macera ve doğa kültürünü rock and roll ile iç içe sokuyoruz. Peki bugünkü konumuz nedir? Bugün alternatif bir tatildeyiz. Sizlerle Doğu Karadeniz'deyiz. En son sevgili Kaan Aybudak'la beraber Ayder Yaylası'na demir atmıştık. Kaan şöyle bir şeyden bahsettin. Şimdi sana iki tane soru olacak. İlkinizi soruyorum. Dikkatli dinle. İrtifadan bahsettik. Birincisi hani bir baş ağrısı olabilir vesaire dedik. Evet. İlki bu Ayder'in irtifasını bana bir hatırlatır mısın tekrar? Yani merkezi 1200 metre civarlarında desek doğru olur. 1200 metre civarındayız şu anda. Deniz seviyesinden yukarıdayız. İkincisi bu yayla tatilini Ayder özelinde sorayım istersem. bunu. Yoksa genel bir yayla tatili olarak mı sorayım? Kaç gün ayırmamız sence uygunudur ya da Hani çok fazla böyle nasıl diyeyim nasıl sorabilirim tam olarak bu soruyu yani evet şöyle istersen bir e, ben seni anladım <gülüyor> emin ol emin ol ben seni Ay, anladım çok iyi konuşmalar anlayabiliyorsun <gülüyor> e, şöyle yani aslında az önce hani birkaç tane soru sorduk ya bunların bazı alt başlıklar olabileceğini de söyledik yani biraz bu tatilin kaç gün olması gerektiği harcamanız harcamak istediğiniz paradan tutun da sizin ne kadar zamanınız olduğuna bağlı bir de bazı büyülü yerler olduğunu düşünüyorum ben dünyada örneğin Kelebekler Vadisi'nde Ben 48 saat Geçirdiğim zaman örneğin Güneyden bir örnek vereyim Gerçekten hangi günde olduğumu unutabiliyorum Orası benim için öyle büyülü bir yer Yani keza hani Rize'de de ee, kaçıncı günde olduğunuzu unutabileceğiniz büyülü yerler var yani işte Kaçkarların etekleri, Sal Yaylası, Pokut Yaylası, Verçenik Dağı'nın eteği, Yedigöller Bölgesi falan yani buralar e, hakikaten aa biz kaç gündür, kaç gecedir buradayız hani geceyi gündüzü sayarak kaç gündür orada e, olduğunuzu unutabileceğiniz kadar büyülü yerler buralar hani gönül ister ki zaman sınırlamanız olmasın. Topuklayın, çıkın, her yaylayı görün, her teyzenin elini öpün, her amcaya selam edin. Yani çünkü yani sadece Karadeniz'de değil, Türkiye'nin her yerindeki bence kent merkezinden uzaklaştıkça dünyanın her yerinde gibi geliyor bana. İnsanlar daha doğaya yakın, daha insancıl. Sizi kucaklamaya daha yakın bir halde oluyorlar. Hani böyle bir geniş bir parantezde eski peze, paranteze götürdü senin sorun bize ama... Yani uzun lafın kısası e, ben size Ayderi öneriyor olmamın sebebi aslında... Toplu taşıma araçlarına çok yakın olması ve aslında çok istiyorsanız... Bir Cuma'nızı ya da bir pazartesi, Pazartesi'nizi çalarak bile... Yani Cuma Cumartesi Pazar e, ya da işte Cumartesi Pazar Pazartesi de bile... Aydar'e kaçabilirsiniz demek için de aslında. O nedenle e, Aydar örneği üzerinde durmuştum. Hı hı. Üç gün bile hani bu büyülü ortamı e, layığıyla görüp oranın, onun elektriğini hissetmek için güzel yeterli bir zaman diyorsun. Yani. Hele ki hiç gitmediyseniz daha önce yani tüm tatillerinizi güney illerinde falan geçirdiyseniz e, zaten büyüleneceğinizin garantisini ben e, verebilirim size. E, yani onun dışında şunu hatırlatalım. Ee, ...şu anda vereceğimiz zaman tarifleri... ...o iki soruya yani... ...doğa olsun kitabım olsun abimcilerle... ...abi doğa olsun da... ...hani bir otelde mutlaka olsun... ...cular aslında şu anda... Bir ...cevaplarını alıyorlar her ikisi de... Ee, ...yani ne demiştik en son... ...ancak ilk seçeneği işaretleyenler yani... Sadece doğa ve kitabım olsuncular gerçek yerle yaşamını görecekler. Onlar da benimle beraber 1800-2000 metre irtifada gerçekleşecek yürüyüşlere e, bir zahmet e, şey yapsınlar... ...sırtlarına çantayı vurup gelsinler. Peki e, kaç gün ayaralım sorusuna biraz daha gireyim mi? Var mı zaman izin veriyor musun? E, ne demek efendim? izin sizindir. Kaç gün ayıracağız hakikaten? Üç gün bile yeter dedik ama sanki bir alternatif bir e, cevap da gelecek ki biz şimdi. Ya şöyle ben size şunu diyeyim. Üç gün hem iyi hem kötü. Yani çok mutlu olacaksınız o üç gün gittiğinizde Rize'ye bir yayla hadi Ayder'e gittik diyelim. Gerçekten mutlu olacaksınız. Otelinize yerleşeceksiniz. Belki bir tur rehberiyle ki bunu öneriyorum yani bölgeyi bilen biriyle hareket etmenizi öneriyorum. E, lafı uzatmamak için meteorolojik koşullara çok girmedim ama bu yağmur yani bu bereketin kaynaklandığı yağmur. E tabi ister istemez bulut siz ve bulunduğunuz irtifa münasebetiyle bulutların içindesiniz. Yani zaten 2000 metreden. ...daha yüksekte bir yerdeyseniz zaten her an bir bulutun içine girebilirsiniz. O nedenle nereye gittiğinizi biliyor olmanız lazım. Yani o anlamda zaten hani Aydir'e gidip ilk defa gidiyorsanız... ...hem yerel bir takım insanlarla tanışmak, rehberlerle tanışmak... ...ve en azından rehberli turlara katılmak mantıklı olabilir. Yani bu üç günü yeter mi gerçekten soruna cevap verirsem... ...bu üç gün size yetmeyecek... 3 gün bittiğinde kahrolacaksınız. İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya işte her nereye dönüyorsanız Mersin'e, Adana'ya geri döndüğünüzde, Antalya'ya geri döndüğünüzde bence tekrar bir... Rize Artvin bir yayla hayaliyle yanıp tutuşuyor olacaksınız. Yani bir sonraki izninizde bir defa daha gitmek için mutlaka yanıp tutuşu olacaksınız. Çünkü orada bıraktığınız yani ruhunuzun bir parçasını orada bırakacaksınız. Ve mutlaka dönüp onu tamamlamak isteyeceksiniz. Yani o nedenle hani ben ideal bir yayla tatili içinizde hiç upte kalmadan güzel güzel yürüyebileceğiniz işte kaplıcasına girebileceğiniz dağı görebileceğiniz yemeklerini tadabileceğiniz bir yayla tatilinin hani 5 gün ila 7 gün arasında olması gerektiğini söyleyebilirim harikasın Kaan'cığım şimdi aklıma hani sen konuştukça tabii ki de sorular geliyor özellikle yemek dedin hani e, tur rehberleri vesaire gibi önemli kriterlerden bahsettin bunlarla ilgili soracağım hazırlamış olduğum şeyler vardı ama müzik arası geldi şimdi iki arka arkaya instrumental parça çalmak istiyorum ben. Ee, yani o zaman bunları bir köşeye not etsinler. Çünkü yaylaya gidip... ...yani o çayırın üzerine uzandığınızda... E, ...yani gökyüzüne bakarken... E, ...bu tip huzur dolu bir şeyler... E, ...dinlemek isteyeceksiniz büyük ihtimalle. Evet, Kaan'la beraber... ...iki instrumental e, post rock parçası seçtik sizler için. Bir tanesi geçen hafta İstanbul'a da geldi. Ben ama gidemedim. Artı 5-5 vardı biliyorsunuz. Gadizen Astronot'tan Koda'yı seçtim. Diğeri ise bir ismini bir dağdan alıyor. Dünyanın en yüksek dağı ama dünyanın en yüksek yükseltisi değil. Çünkü bu dağın üçte birlik bölümü denizin okyanusunun altında yer alıyor. Bu bir Türk grup, gururla söylüyorum. Ve benim çok da yakın çok da sevdiğim bir insanın gitarlarını çaldığı, şarkılarını yazdığı sevgili Mehmet Yaranona'nın e, ...bestlerini yaptığı grup. Mauna Kea dinleyeceğiz. Onlardan da sizin için... ...seçtiğim parça Gaia. Bunu, bu grubu bence not edin ve mutlaka... ...ama mutlaka dinleyin. Mauna Kea... ...Gaia parçası gelecek. Öncesinde ise Gaudizen Astronaut'tan... ...Koda'yı seçtik sizler için. Sonra tekrar Rock FM 94.5'te... ...Radyo Geografika'da... ...Doğu Karadeniz konuşuyor olacağız. In our will. Radyo Geografika'dan selamlar saygıda dinleyen bu hafta sizi Doğu Karadeniz yaylalarına götüreceğimizi söylemiştik. Götürdük de az önce size Ayder'den, Pokut'tan, Sal'dan Hazindak'tan bahsettik. Verçenik dedik, Göller dedik. Çamlıhemşin yaylalarından bahsediyorduk size. E, Cem Sarıoğlu sağ olsun beni bu hafta e, konuk diye çağırdı e, ama e, görüyorsunuz mikrofonda da konuklara teslim eden bir radyo programıyla karşı karşıyasınız. Ben size demiştim ki e, ruhen e, mutlu olmanız ve geride de çok bir şeyler e, böyle kalmış gibi hissetmemeniz için en az 5 gün ayırın. E, bir yayla tatili için demiştim en son. E, ama illa daha az e, zaman e, ayırmak istiyorsanız ben gene spesifik bir şeyler önermiş e, olayım size. E, örneğin bakın hep adını söylüyoruz. Pokutsal Hazindak gibi efsane Yaylaları var Rize'nin. Burada ev pansiyonu işleten işletmeciler var. Şirin kendi yaylı evlerini pansiyonlara dönüştürmüş, daha otellerine dönüştürmüş kişiler var. Bunlarla irtibata geçip size hız kazandıracak. Yani çünkü bunlar merkezden uzak yaylalar. Ücra yerlerdeki yaylalar, yükseklerde yani 2000'li metrelerdeki yaylalar. Sizi bir şekilde aşağıdan alıp. Zaman kaybettirmeden yukarı yukarıya taşımalarını rica edebileceğiniz kişiler ve kuruluşlar bunlar. Yani o anlamda popüler turizmin merkezi Ayder değil de biraz daha yukarılarda ve gerçek yerle yaşamında olmak isteyecekler için ben Fırtına Vadisi tarafına gelmelerini öneriyor olacağım. Herhalde bu ismi duymuşsunuzdur daha önce. Tabii ki duyduk ama şimdi sizden duyunca pek bir karizmatik, pek bir heyecanlı geldi. İsmi çok ıı, sıkı değil mi? Fırtına Vadisi. Yani hakikaten ne diyeyim ki nerede oturuyorsun? Fırtına Vadisi'nde oturuyorum deyince süper kahraman gibi bir şey olmuyor musun hafiften <gülüyor> Evet değil mi? Ee, yani bu aslında Şenyuva, Çinçıva köyündeki köprüsüyle gündeme gelmişti. Ee, hani bu e, vadilere kurulacak bir takım HES projeleriyle ilgili tartışmaların olduğu dönemde aslında birdenbire ismi duyulmuş bir vadi. Çok çok uzun bir vadi. Yeri gelmişken... Şundan bahsedelim. Neden vadiler önemli? Çünkü Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de sadece Rize'de değil... ...bu vadilerde kültürel yaşam ve doğal yaşam yeşeriyor. Yani binlerce yıldır bu vadileri yararak ilerleyen derelerle... ...vadilerin adları genelde aynı. Mesela siz Çamlı'ymiş merkezi merkeze vardığınızda biraz ilerliyorsunuz... ...yol ikiye ayrılıyor. Zaten gidenler bunu hemen fark edeceklerdir. Aa, bundan bahsediyordu radyo geografika diye... Bir sürü taşkemer köprü boyunca ilerlediğiniz Ayder'e doğru çıkan Hala Vadisi mesela en önemli vadilerden biri. Onu takip ederseniz zaten Kaçkarların eteklerine kadar Yukarı Kavron yaylasına kadar e, götürüyor sizi ki Ayder'de kalıyor olmanızın en büyük avantajı e, Yukarı Kavron yaylasına ulaşabiliyor olmanız onun üzerine. Ama işte az önce o ismini beğendiğiniz Fırtına Vadisi'ne gitmek istiyorsanız oradan sola dönüyorsunuz. ...dümdüz evet. devam ediyorsunuz... ...çamlı hemşinden ileri... ...ve o sizi... Yani o kadar derinlere kadar götürecek bir vadi ki ama bu bahsettiğimiz pokutsal hazindak yani sizin zaman da kaybetmenizi istemediğim için e, bir adı ileride solda diyeceğim çok e, anlamı olmayacak ama yani size o nedenle özellikle bunları e, öneriyorum. E, daha az zaman kaybetmeniz için yoksa e, sayısız sayıda yayla görülmesi gereken sayısız sayıda yer var. Bu içila ila beş güncüler için önerdiğimiz yerlerde bunlar bu arada. Paket program yani. Aynen farkındaysanız size paket program çiziyorum kardeşim bakın diyorum ki eğer Ayder'e giderseniz yol boyunca yılın dört mevsimi açık e, zaten yol boyunca yani şu an sayısını hatırlamadığım yani beşten az değildir öyle söyleyeyim yani kusura bakmayın e, yanlış bir sayı vermeyeyim çok dönem yok bir sürü taş kemer köprü göreceksiniz yani bunlar yüzlerce yıldır ayakta olan doğal bir matematikle ayakta duran. Roma ve Osmanlı mirasını paylaştığımız köprüler bunlar. Yani hala da kullanımdalar bu arada. Yani birkaç yüzyıllık olmalarına rağmen hala işte teyzelerin sırtlarında çay sepetleriyle eşya taşıdıkları köylerden köylere gidilmek için hala kullanılan hatta bazı çok büyük olanlarından otomobillerin bile geçebileceği büyüklükte bazı köprülerden bahsediyoruz. Yani köprü Şelale ve yayla yani zaten bu üçlü Karadeniz'i Karadeniz, i Karadeniz i yapan değerleri aslında bir atışta bunların hepsini radyo coğrafika size yerlerini gösterdim. Peki coğrafikayı dinliyorlar ama hani söz uçar ama yazı kalır ee, cümlesi bence çok doğru. Bizi okey güzel dinliyorlar şimdi eğer not almıyorlarsa bu bölgeyle ilgili e, ellerinde bence dinleyicilerimiz bir takım dökümanların olması da faydalı. Bravo çok doğru dedin. Doğru söyledin değil mi? Peki tanıtım dökümanlarını sevgili dinleyeceğimiz Doğu Karadeniz'e giderken nereden temin edecek kancım onu bir hatırlatır mısın? Ya şöyle bir durum var bir kere çok iyi rehber kitaplar var ve hani burada ne yazık ki tabirini kullanmadan geçemeyeceğim yani uluslararası markalar var tabi uzmanlaşmış rehber basımında. E, uluslararası markalar e, hani her zaman şey söyleriz ya bu adamlar bizim memleketi bizden iyi biliyor diye bir geyik vardır. E, çıktığınızda e, yola hep bunu duyarsınız. Ya bir takım yabancı markalar var. Hani Türkiye rehberleri yapan başta Lonely Planet olmak üzere yani bunların Karadeniz'e özel yayınları var. E, sadece Karadeniz'e özel değil. Şöyle bir uyarı yapayım gezen arkadaşlara. Eee İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile irtibata geçip yani yola çıkmadan önce bilgi alma hakkınızı kullanarak yani bu bir vatandaşlık hakkı biliyorsunuz genelde böyle yerler resmi olduğu için dilekçeyle aslında çalışır ama telefon edip turizm enformasyon bürolarından da talep edebilirsiniz yani mesela genelde jest olsun diye PTT ile falan size göndereceklerdir kendi illerini tanıtmak için ama kültür ve turizm müdürlüklerini arayarak e, tanıtım materyali talebinde bulunabilirsiniz. Yani ben e, kendim de uzun yıllardır Doğu Karadeniz'de çalıştığım için şunu size söyleyebilirim. Rize özellikle çok iyi tanıtılan bir bölge. Valiliğin olsun ya da işte devlet kurumudur markasından bahsedebiliriz. Çay Kurumu sponsor olduğu olsun ve İlkültür Turizm Müdürlüğü'nün sponsor olduğu olsun pek çok yayın çıkıyor. Yani benim size önerim öncelikle bir İlkültür Turizm Müdürlüğü'nü arayın. E, internetten bulun. Ben şimdi orada numarasını zaten ezberimde yok. Söylesem de bir anlamı yok. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ya da Enformasyon Bürolarını arayın. Bu illerin ya da gideceğiniz herhangi bir yer için bu geçerli. Ama Rize özelinde ben de bir parçası olduğum için bazı projelerin şunu biliyorum. Çok iyi. Kemerköprü, Şelale, Doğa Sporları, Gezi Rehberi, e, Ahşap Camii. Yani çok çok iyi envanter kitapları ve Gezi Rehberi kitapları var. Ve dersinizi çalışıp giderseniz Oradaki seyahatinizde daha fazla haz alırsınız. Çok sağ ol Kancım. Bu çünkü benim aklıma takılan bir soruydu. Hani oraya gideceğim, oradan bulacağım, ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünmektense biraz önce Kaanoya bu daha söylüyor yöntem en temizi. Peki müzik Aa, arası Kancım. Bir dakika müzik arası. Bir şey daha diyeyim mi? Ee, yeri gelmişken şöyle bir şöyle bir bilgi de verelim. Ee, Atlas Tatil Yayına hazırlanıyor büyük bir ihtimalle biz bu band kaydına girdiğimiz zaman e, bayilerde görebileceğiniz bir dergi olacak e, bu bu AK atlas bu sayıdaki atlas tatil dergisinde e, bir Yüksek tatiller konusu yaptık bu arada. O onu alıp orada yönergeleri, rota önerilerini ve tabii ki en önemlisi sizin e, heyecanlandıracak, motive edecek o bulutların üzerinden çektiğimiz fotoğrafları görebilirsiniz Atlas Tatil'in son sayısında. Peki bir tık uzun, uzun konuşmuş olduğumuz için şimdi size arka arkaya iki parça göndereceğiz buradan. Bir John Mayer. Bana Bana bir şey mi demek istiyorsun? <gülüyor> Yok hayır çok verimli ve güzel şeyler anlattın Kaan'cığım. Nasıl geçti anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir John Mayer seçtik Kaan'la. Bleef dinleyeceğiz. Bu benim çok sevdiğim Continuum albüm. 2006 senesi bu çok dinliyorum. Bir de Johnny Cash'in öldükten sonra yatağını yatak odasında buldukları bir oğlunu yatak odasında bulduğu bir kayıt. 21. yüzyılda ee, ...prodüksiyona girmiş ama aslında 20. yüzyılın ikinci yarısında hayata geçmiş. Çok güzel bir parça. Önce John Mayer'den Bleep ardından da Johnny Cash'in 2014'te piyasaya çıkmış. She Used To Love Me A Lot dinleyeceğiz. Cem Sarıoğlu'ndan Hüzünlü yaylı Parçaları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 Radyo Geografika'dayız. Yolumuza devam ediyoruz. Nerelerdeyiz? Doğu Karadeniz'in yaylalarını, Rize'nin yaylarını geziyoruz. Peki kancım şimdi yavaştan yaylalara irtifaları yükseltmeye başladık. Peki bu ücra köylere, yaylalara ben araba kiralamadan, yukarıdan araç çağırmadan nasıl çıkarım? Hı. Çıkabilir miyim yoksa aşağıdan böyle yukarı baka kalır mıyım? Ne olurum? <gülüyor> ya eee... Şimdi tabii neden şu aklına gelmiyor? Ee, yürüyebilirsin. Yani aslına bakarsan. yani tembel olduğun belli oluyor derdi. <gülüyor> Hayır bir de dedelerimiz dedelerimizin dedeleri ne yapıyormuş? Yani adamlar yürüyorlar. Yürüyorlarmış bir şekilde. Evet tabana kuvvet. Ee, tabii tabana kuvvet. Yani tabii bu bir şaka değil bu arada. Farkındaysan gayet de e, ciddiyim yani. E, neyse. E, ya tabii ben ne önerdim size? Zaman kaybetmek istemiyorum. İşte yıllık izninde e, buralarda tatil yapmayı tercih edecek kişiler için hadi dedim siz ya araba kiralayın e, ya da gidin arayın e, yukarıdan sizi gelsinler alsınlar. Bunlar sağlanan hizmetlerden e, iki tanesi. Tabii ki benim de tercih ettiğim bu arada e, sırtıma çantamı vurup belirli noktalara kadar toplu taşıma araçlarıyla uğraşıp ki şunu da hemen e, yeri gelmişken söyleyeyim e, nasıl gideceğizin sorusunun cevabı aslında ilçelere bir kere kent merkezlerinden yani şu anda tabii ki size saatlerini bilmem nelerini falan verebilecek durumda değilim ki Bunları sezonluk bulmanız da zor zaten Hani oraya gittiğinizde de biraz soruşturmanız lazım Bu biraz macera tatilinin bir tarafı da bu Yani gittiğin yerde de bazı şeyleri öğreneceksin Bir kere kent merkezlerinden ilçe merkezlerine mutlaka minibüsler dolmuşlar var Yani o, onun dışında il, ilçe merkezlerinden de köylere ve yaylalara o yaylaların kendi şeyleri oluyor. Yani öyle ki ulaşımları oluyor. Ya yani öyle ki mesela o yaylaya o gün ekmek çıkarıyor zaten bir minibüs mutlaka bunu unutmayın. Yani yukarıya mesela ekmek çıkaran minibüsler var. Evet, ekmek minibüsü benim. <gülüyor> ee, yani yani şöyle biraz işte bu tatilin eğer zaman ayırıyorsanız eğlenceli güzel tarafları bunlar. Evet ilginç güzelmiş. Peki bir şey daha soracağım kanıcım. Ulaşımı böyle yaptık şehirden. E... Spesifik bir şey önerebilir miyim bu arada? Lütfen Kaptım, lütfen, lütfen. kaptım senden mikrofonu. Ya atıyorum sen gittin Fırtına Vadisi'nde e, bir otelde e, kalıyorsun. İşte Fırtına pansiyon ya da Doğu Otel bir yerde kalıyorsun. E, zaten oraya bir gidip yerel insanlarla irtibata geçin dememin sebebi bu. Böyle bir paket hazır bir şey satın almıyorsanız eğer tadı da burada gidin orada. İşte ne bileyim Selçuk'la tanışın, İdris amca ile tanışın. Anlatabiliyor muyum? Murtaza abi ile tanışın. E sorun. Abi ben işte Verçene'ye çıkacağım, Pokut'a çıkacağım. Minibüsü var mı yok mu? Yani e, bu arada köy minibüsleri e, sizin için alabileceğiniz en ucuz rehberler aslında. Çünkü sizi o yaylanın dibine kadar götüren e, minibüslerdir bunlar. Ama gidin orada yerel bir bağlantı bulun ve bu köy minibüslerinin saatlerini, e, günlerini bakın günlerini diyorum çünkü bunlar yani saat başı bir minibüsle karşılaşacağınızı düşünmeyin yani Evet buradan altını çiziyoruz günlerini her dakika her saniye olmayabilir İstanbul değil çünkü orası e tabi bu olur da radyoyu yeni açanlar için ee biz hazır böyle paket program gibi Ayder gibi bir merkezden ee zamanı kısıtlı olanların nasıl tatil yapabileceğinin detaylarını da daha önceki anonslarımızda verdiğimiz için şimdi biraz böyle daha yaşayarak, daha hayatın içine girerek, sırtta çanta, elde daha bisikleti falan yürüyerek bir şeyler yapmak isteyenlere yönelik de detaylar veriyoruz izninizle. Aynen peki bu anonsu kısa keselim diyorum ben ki e, yine iyi müzikten devam edelim. Daha konuşacak başka şeyler de ha, Doğru az önce bir sen bana yahu 9 dakika konuştuğum gibilerinden e, saati gösteriyordun değil mi? E, o zaman ne? O az önce bana dinlettiğin hani e, dinleyen için eğlenceli lakin Söyleyen için hüzünlü ve umutsuz bir blues mu göndereceksin? Benim için mi çalıyorsun bunu yoksa? <gülüyor> e, starfla senin için çalmıyoruz ama dediğin çok doğru güzel bir tespit. Albert Collins seçtik sizler için. I ain't drunk just drinking diyecek şimdi. 1970'li yıllardan gelecek parça. Bunu bir ablaya söylüyor galiba yani şey diyor olabilir mi? E, ah bebeğim bebeğim içiyorum ama sarhoş değilim. Sebebi de sensin diyor zaten. Zaten bu blues parçaları ya hayatın kendisine ya da hayatı zindan eden kadınlara yazılmamış mıdır genelde? Aa, bu arada e, şimdi gene bana konuşuyorsun diye kızacaksın ama... E, ...geçen gün Anne Peoples dinliyorum koşarken. Bu dediğin e, ni, ni fark ettim... Yani bütün blues parçalarının aşırı erkek bir perspektiften yazıldığını ve Anne Pebbles'ın bunu alt üst ettiğini fark ettim. Ee, umarım onu da getiririz arşivimize katarız benim ee, o MP3 çalardan ve bu e, erkek blues egemenliğini biraz radyo geografika tarzı olarak kırmış oluruz. Aynen cebimizde kalsın önümüzdeki haftada onu dinleyelim o zaman. I ain't drunk just drinking diyoruz Albert Collins'le ile beraberiz sonra buradayız. baby, when the sun go down, I get with my friends and I begin to clown. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. So oh man, you know I ain't high. But you're so high. Let's take a little bit every night, then. But you're so high. Oh, man, you be shaming yourself. You drunk all the time. Oh, come on, I know y'all be like, Come home last night, all lures, baby getting the fuss, I said, honey, hush, I don't care what the people are thinking, I ain't drunk, I'm just drinking. But you're so high, man, I ain't drunk, and I told y'all I ain't drunk, man, Why y'all do like that? But you're so high, <laughs> yeah, I just had it fun, man. But you're so high, But, oh, no, I'm not. Yeah, I don't know why y'all talk about me like that, You too. Now let's have a little drink, just me and you. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. Uh, I'm just drinking. Who so me? I ain't high, man. Y'all so talking about me like that. So you gotta mind your business, son. You you ought to watch yourself too. You understand what I'm saying? I want to tip you, baby. Before I go, I'll be back tomorrow night and drink some more. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. But you're so oh, no, you the one drunk. Look at your eyes, man. So don't you tell my lady now. Well, I ain't here but, but so four, five, six, Staying seven, call, eight, 94.5 burası Radyo Geografik Adası'nız Doğu Karadeniz'in yaylalarında sevgili Kaan Aybudak'ın peşine takıldık bir yandan bakıyoruz neler oluyor neler bitiyor diye bir yandan da ince detayları sevgili Kaan'dan alıyoruz. Peki Kaan e, şimdi şöyle bir soru soracağım. Bu kadar gezdik ettik diyorsun hani okey gerçekten işin erbabısın ve fakat genelde e, hani popüler olan mevzulardan rica ederim ya erbab merbab böyle şeyler söyleme yok yok. ben yüzüm ...kızırır gibi oluyor. Peki. Ustaya usta diyoruz. Ne yapalım biz de işte böyleyiz. Ee, Okey. Popüler konulardan ...çok güzel bahsettik. Peki. Olayın biraz daha az bilinen... ...hani bu işin senin gibi ...iyice içine girmiş e, profesyonellerin ...bilebileceği birkaç bize ...trik, püf noktası vesaire ...söyleyebiliyor musun? Ya ya aslında ...şöyle hani gakkuk ediyorum ...hop diye bir takım isimler söylemiyorum. Neden? Ya yani çünkü... Biz insanlara bir şey öneriyorsak radyo geografikada ya da işte Atlas tatilde ya da Skylife'da bir şey yazıp... E, ya ...oraya gittiklerinde gerçekten bazı hizmetleri alabilmeleri ya da bazı temel güvenlik koşullarında gerçekleştirilebiliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum aslında. Tamam kabul ediyorum popüler yerlerden bahsettim. E, bu girişi yaptıktan sonra hemen şunu sıralayayım. Yani ben size Salpokut Hazindak dedim Fırtına Vadisi'nden yukarıya gitmeniz için... Ya bunlar ismini çok duyduğunuz yerler ama yani e, Ayder kadar e, böyle binlerce insanın aktığı yerler değiller. E, böyle yüzlerce yatak kapasiteli yerlerin olduğu e, yaylalar değiller bundan emin olabilirsiniz. Yani mesela e, hemen Çamlı e daha yakın merkez olmaları itibariyle e, tekrar altını çizelim. Neden saltpokutazindak diyoruz? Bir kere ulaşılmaları. Nispeten daha kolay ve bazı işte az önce sıraladığımız gibi e, kiralık ya da oradaki tesislerden gelip size almaları gibi kolay şeyler var e, seçenekler var. Bir de hazindaga vardığınızda yani ki bu mesela saldan başladığınızı varsaysak bir gününüz en fazla hazindaga geze geze gittiğinizde hatta e, fazla fazla e, ulaşabilirsiniz. ikinci günümüzde mesela hazindak samistal. Pavovit yaylası aşağı tarafı inebilirsiniz. Oradan sonra da Tirovit, Elevit, Çatla neredeyse böyle bir hilal yani ana yola doğru indiğiniz bir şey yapabilirsiniz. Yani o nedenle buralar bakmayın. Ee, o, o yaylalara giden kişiler tarafından çok çok kullanılan rotalar. Ama yani. Sadece dağcılar ya da özel trekking grupları falan tarafından e, buralara e, gidiliyor. Yani bu, bu size bu önerdiğim yerler o kadar da turistik değil. O kadar da şey yapmayın. E, bu arada bu çat bölgesi dediğimiz yerlerde de e, biraz e, pansiyonda ben kalayım ya uğraşmayayım kampla falan diyen insanlar buralara da gidebilir. İşte bunlar için senin az önce sorduğun soru çok önemliydi. Materyal talep edip ilk ütür turizm müdürlüklerinden ya da işte bir atlas tatil alıp mesela... Yani ya da alıp dediysem de ya şimdi istemezseniz de almayın da Alan bir arkadaşınızdan bakın <gülüyor> Babamın babamın dergisi değil yani sonuçta Hani biz oraya yazdık bu bu sayıda onları Onu e, belirtmek için söylüyorum Ama eğer gerçekten bilinmeyen bir şey istiyorsan Var mı zamanım söyleyeyim mi? Var var Lütfen bilinmeyen az bilinen şeyler öğrenmek istiyoruz ee, Ya bu genelde gene e, Çok sıkı trekçilerin ve dağcıların gittiği bir bölge Verçenik ee, zirvesinin çevresi yani kapılı göller bölgesi e, yani gerçekten dudak uçuklatacak derecede çarpıcı bir manzarayla karşılaşacağınız ee, ama buraya gitmek için yani ben öncelikle gerçekten bir yerel rehber ee, öneriyorum size. Yani burada hiç kimse oralara gidip kaybolup da bak tekrar uyarıyorum giderdin yani. Oralara gidip kaybolup da radyo geografikada Kaan, Cem git dedi de gittim diyemezsiniz. Bakın bro, özellikle Verçin'e gidiyorsanız eğer e, iyi bir yürüyüşçü olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü o Kaplı Göller bölgesinden sonra ben size başka duda kuçuklatacak bir şey önereceğim. Bu sıkı bir yürüyüştür bu arada. Kaplı Göller bölgesinden 7 Göller'e yani bu biraz hem İkizdere ilçesi tarafına doğru gidiyor bu Rize'nin haritaya baktığınızda göreceksiniz. Biraz daha böyle güney güney batı taraflarına doğru gidiyor. Hem de yer yer Erzurum sınırlarına giriyor. Yani bakın düşünün hani o kadar. Ee, ...uzakta tabii. bir noktaya gidiyorsunuz... ...ama bu kadar uzakta olmasının tabii... ...bu arada Verçenik zirvesi 3711 metre... ...yüksekliğinde bir e, zirve... E, ...oldukça yüksek... E, ...sıklıkla bulut toplar... ...size garanti veriyorum... ...saat 3 ile 5 arası dolu yağar... ...yani bir şey yağar orada... ...onun garantisini verebilirim... E, ...yani mesela... ...az önce köy minibüsleri demiştim ya... ...sen süper sorular sordun bu arada gerçekten... Evet, ...yani e, o köy minibüsü... Sen, ...sizi Verçenik yerlisine kadar çıkaracak... Verçenik Yaylası dedim diye öyle hemen beleşe vardım zannetmeyin. Yayladan mesela 3 ila 5 saat arasında yolunuzu bulursanız tabii. Kamp yerine varacaksınız ve muazzam o göl bölgesine gideceksiniz. Buradan da yani sıkı durum bu 7 göller dediğim yer ki orası da 3048 falan diye geçiyor kayıtlarda. Yani performansınıza göre 10 ila 5. 14 saat arası oraya yürümeniz gerekecek ama değecek. Önce bir 3-5 saat ardından 10 ila 14 saat mi diyorsun? E, e, yani o ikinci gün tabii valla siz istediniz bunu Cem Bey. Evet. Ben isterim ama hakikaten de birazcık sert oldu yani hafifinden ama değecek diyorsun değil mi gittiğimizde? Ya değecek ama şunu vurgulayayım lütfen. Yani özellikle bu şu anda söylediğim yani not alanlar vardır, gitmek isteyecekler vardır. Biraz bu verçinlik bölgesi ee, ve bu bahsettiğim yürüyüşü yapmak için hani şunu açık açık söyleyebilirim. Fiziksel performans olarak iyi durumda olmak ve de yani temel yön bulma becerilerine sahip olmak bir e, gerekliliktir. Evet neredeyiz dedik en son Kangım? Verçenik'ten Yedigöllere getirmiştim sizi ve Arçın'daki manzaranın şokundan sonra sadece 14 saat sonra 7 hmm. göllerin inanılmaz manzarasını şok Bu arada hadi ben de bari mikrofon şunu da söyleyeyim. Neden burada tepiniyorum 7 göller 7 göller diye? Burası o kadar ücra yerler ve insan hareketliliğinin o kadar olmadığı yerler ki burada vahşi yaşam özgürce yani çıplak gözle gözlemlenebilecek düzeyde. Yani bu bölgede mevsimine göre korkmayın bundan. Hani ayı izleri Hatta şanslıysanız ayı bakın şanslıysanız diyorum Görmeniz düşük ihtimal aslında Keşke görseniz de fotoğrafını çekseniz Çünkü sizden kaçacaktır büyük bir ihtimalle Ve bir kartal ailesinin Sıklıkla tepenizden e, uçtuğunu göreceksiniz ve benim ismini e, bilemeyeceğim derecede farklı bir alan kuş gözlemi için çok önemli alanlar bunlar. İkizdere'nin e, Sivrikaya e, bölgesi özellikle Ki bu bu Göller bölgesi. Sadece çıplak gözle bir anda garantisini veriyorum size en az 10 tane farklı kuşun öttüğünü burada duyacaksınız. Gerçekten müthiş yani. Dinlerken bile kanı ben de heyecanlarım. Eminim siz de aynı hisler içindesiniz. Peki bir küçük müzik arası ardından yavaştan programı <gülüyor> maalesef kapamak durumunda kalacağız. Bizi kapatıyoruz da dağın başındayız nasıl ineceğimizi anlatmanım ben size. Aynen çıktık orada bırakıyorsun bizi Kaan. Çünkü program hakikaten sona doğru yaklaştı. Peki uzatmayalım Johnny Lang yapalım ondan sonra tekrar buradayız bir yer ayrılmayın. Yö Jografikadan selamlar saygıda yer dinleyen Doğu Karadeniz yaylaları için yaptığımız ve size Rize yaylalarından bahsettiğimiz bant yayın programımızdasınız şu anda çünkü biz Rize yaylalarında. Yürüyoruz siz bu satırları e, dinlerken. E, yaklaşık 8 gündür Rize'de olacağım siz bu programı dinlerken. Ve bugüne kadar neler yaptığımızı görmek istiyorsanız radyo geografika olarak Rize yaylılarında... ...bize bu sefer radyo geografika adresinden değil de... ...Kagan Aybudak gene bizdeki her şeyde olduğu gibi okunduğu gibi yazılıyor. Kagan Aybudak yazıp Instagram ve Twitter'dan bizi bulursanız eğer... Orada yaylalarda nerelere gitmişiz, ne yapmışız, hangi teyzenin muhlamasını yemişiz, hangi dedeye selamun aleyküm demişiz. Bunların fotoğraflarını ve koordinatlarını belki de e, görüyor olacaksınız. Ve belki de bu seneki tatilinizi tasarlarken bu minik gönderilerimiz size fayda sağlıyor olacak. Bir de tabii burada konuşuyoruz. Bu sesimiz boşluğa gidiyor. E, Atlas tatilinin son sayısında bir yüksek tatiller konusu olacak. Yine burada rize yaylaları var. Orada bu e, hoş fotoğrafları görme şansınız var. ...rota tariflerini görme şansınız var. Bir de size şunu önermiştik, onu da hatırlatalım. İlk Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile irtibata geçip... ...örneğin Rize, Trabzon, Artvin ya da X başka bir kent... ilk Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile irtibata geçip... ...o ille ilgili sizin rota planlamanızı yapacak, yapmanızı sağlayacak... ...yayınları onlardan talep edebilirsiniz. Aynen Kaan'cığım çok teşekkür ettik. Bugün Radyo Geografika'nın Doğu Karadeniz özel bölümünü dinlemiş oldunuz. Mevsim olarak da Haziran ayından ne zamana kadar tavsiye ediyorsun Kaan'cığım? Ya bu arada tabii e, Haziran'dan Ağustos'a kadar gelirseniz beni oralarda bir yerlerde ara ara bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Harikasın Kaan'cığım çok teşekkür ettik. Bunca iş arasında yine Geografika olarak... Cumartesi 14.16 dendiği zaman görevimizin başında mikrofonumuzun başında İdik Sarıoğlu bendeniz. Hoşçakalın diyorum. Mikrofonu en son kana bırakıp aranızdan ayrılıyorum. Diyecek bir şey yok. Macera burnunuzun dibinde demiştik. İşte macera burnunuzun dibinde. Radyo Geografika'dan bu seferlik bir elveda daha. <gülüyor>